Allahu biallah min shaitan rajim. Bismillahi r-Rahman r-Rahim. Alhamdulillahi Rabbi al-Aalim. Salatü sallam alaika ve ila Ve ilah vel al ve ila mursaleem Ve ilah jami al Allah ayeti i kerime canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır buyurdu. Canlıların en kötüsü. Eğer biri aklını kullanmıyorsa, anlamaya çalışmıyorsa, düşünüp tefekkür etmiyorsa, yaratılışının gayesini, Allah'ın muradını anlayıp hayatını ona göre yaşamıyorsa, Allah onlara canlıların en kötüsü dedi yani en aşağılık gördüğümüz hayvandan daha aşağı aklını kullanmadığı için Allah ayet kelime de kıyamet yerinden bir sahneyi anlatıyor kaybedenler cehenneme gidenler diyecekler ki Ya Rabbi gördük, işittik anladık bizi tekrar dünyaya gönder bu sefer İman edip, salih amel işleyeceğiz. Allah da cevap olarak onlara buyurur ki, size bunu anlayacak kadar, akledecek kadar bir ömür vermemiş miydim? Siz bunu anlamıştınız, siz bunu biliyordunuz. Bir daha dünyaya dönüş yok. Yani Allah imkanı bir sefer verir, bir sefer tanır. Bununla beraber peygamber gönderiyor, kitap gönderiyor, herkesin ne yapması gerektiğini, nasıl yapması gerektiğini en ince ayrıntısına kadar anlatıyor. İnsanlar iki kısımdır, bir peygambere uyanlar, peygambere tabi olanlar, Allah'a itaat edenler, Resulüne itaat edenler, bir de kendi kafasına göre yaşayanlar ya da birilerine göre yaşayanlar. Ya da nefsinin peşine takılıp, şeytanın peşine takılıp, nefsinin arzuları, istekleri peşine takılıp hayatını öyle geçirenler. İki kısım. Mutlaka hayatı yaşarken herkes hayatını bir yolda yaşıyor. Yani hayatını bir şeyin peşinden koşarken harcıyor. Dolayısıyla hayatını ona feda etmiş olur. Her neyin peşinden koşuyorsa hayatını ona feda etmiş olur. Hayatını ona kurban etmiş olur. Hayatını ona adamış olur. Ne olabilir bu? Bu dünya mali olabilir. Bir mevkul, bir makam olabilir. Ailesi olabilir. Çocukları olabilir. Ben hayatımı çocuklarıma adamışım diyebilir. Allah Çocuklarınız, mallarınız sizin için bir fitnedir dedi. Bir imtihan dedi. Yani hayatını kendin için kullan. Elbette ki çocuklarının da, hanımının da, dünyanın da hesabını yapıyorsun. Hesabı yapmak başka şey, hayatı adamak başka bir şeydir. Hayatı o yolda harcamak başka bir şeydir. Hedefimizde ne varsa, gayemiz neyse, hayatımızı onun yolunda, onu kazanma yolunda harcıyoruz demektir. Bundan herkes sorumluydur. Herkes kendi hayatından sorumluydur. Sadece kendi hayatından değil, ailesinin de hayatından sorumluydur. Allah ayet-i şerime buyuruyordu, Kendinizi ve ehlimizi yakıtı taşlar ve insanlar olan ateşten koruyun. Korumak zorundadır yani. Hem kendini hem de ehlini, aile fertlerini. Allah bize yolu gösteriyor. Genişliği yerle gök kadar olan cennete koşun. Ya cennete koşarız, koşarken hayatımızı tamamlarız ya da cennetten kaçarken. Eğer cennete koşmuyorsak başka bir tarafa koşuyoruz demektir. Onun için herkesin kendisine bakması gerekir. Acaba nereye koşuyor? Hayatını neyin uğrunda, neyin yolunda harcıyor? Yani hayatını neye kurban ediyor? Onun için Allah ayet-i kerimede buyruyordu. Kul, inne salati ve nusuki ve mehyaye ve memat. Lillahi Rabbil Alemin. De ki, benim namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi olan Allah içindir. Hayatımızı hangi yolda sarf edeceğimizi, sarf etmemiz gerektiğini, hayatımızı, vaktimizi, zamanımızı, hangi yolda kurban etmemiz gerektiğini beyan ediyor. Evet, hayatım ve ölümü. Yani Allah yolunda yaşar, Allah yolunda ölür. Ayet ''Kul'' diye başladıysa bu ''inşa'' cümlesi demektir. Peşinden Allah sana bir emir verecek, yapman gereken bir şeyi verecek, söyleyecek demektir. Bunu söylemen gerekir, söylerken yalan söylememen gerekir. Allah ''Kul'' dedi, bunu böyle söyle ve bunu böyle yap dedi. Eğer böyle yapmazsak ne olur? Yani hayatımızı cenneti kazanmak için, Allah'ın rızasını, dostluğunu, cemalini kazanmak için harcamazsak ne yaparız? Mutlaka bir yolda onu harcarız. Veya vaktimizi boşa geçirir, onu hayatımızı çöpe atmış oluruz. Çöpe atarken de aslında onu nefsimiz hesabına yaşıyoruz. Nefsimiz öyle istemiş hiçbir şeyle meşgul olma git oyunda meşgul ol demiş yarın kıyamet günü Allah durumun ne olacağını bize beyan ediyor evet, kıyamet günü herkes pişmandır evet, Resulullah Efendimiz buyurdu Aleyhissalatu vesselam herkes pişmandır yapmayanlar Allah'ın emrini yerine getirmeyenler yapmadıkları için yapanlar da daha fazla yapabilirdik diye pişmandır. Eğer aklımızı kullanırsak, kullanıyorsak pişman olmayız. Pişman olmamamız gerekir. Ama insan beşerdir. Yanlış yapabilir, eksik yapabilir. Hatta bazen ters tarafa gidebilir. Allah Rahman ve Rahim'dir. İnsana düşen nedir yanlış yapınca? Rabbine dönmektir. Ya Rabbi sana döndüm. Tövbe ettim. Bir daha yanlış yapmamam için bana yardım et. Ya hayatımızı Allah'a Adarız, kurban eder, vakfederiz. Allah yolunda, Allah'ın emrettiği yolda yaşayıp harcarız, kullanırız ya da başka yolda. Eğer hayatımızı Allah yolunda yaşarsak, bizim kaybedeceğimiz bir şey olmaz. Dünyayı da kazanırız. Allah neyi ikram etmişse, Allah'ın bize takdir ettiği her neyse o başkasına gitmez zaten. Allah dünyada nasibini unutma dedi. Allah yolunda yaşamak demek dünyadaki nasibini unutmak demek değildir. Dünya hayatını imkanlar dahilinde en güzel şekilde yaşa, yaşat ama hayatı yaşarken onu Allah yolunda yani vakfet, kurban et, feda et dedi. Hayatım ve ölümüm namazım ve kurbanım ibadetlerim ve verdiklerim infak ettiklerim kurban ettiklerim alemlerin Rabbi Allah içindir de ve bunu böyle yap. buyurdu. Herkes mutlaka kendisine baktığında Allah ile arasındaki yakınlığı bilir. Uzaklığı da bilir. Onun için Resulullah Efendimiz buyururdu Aleyhissalatu vesselam ben size Allah katındaki yerinizi size bildireyim mi? Evet sahabe, evet ya Allah gördü ki herkes kendi gönlüne baksın, Allah onun gönlünde neredeyse, o da Allah katında oradadır. Allah'ı ne kadar zikrediyor, Allah'ı ne kadar ciddiye almış, Allah'a ne kadar itaat ediyor, Allah'ın emrini ne kadar dinliyor, yasakladıklarından ne kadar kaçınıyor, onu kaybetmemek için çabasını, gayretini ne kadar sarf ediyor, baksın kendine, elbette ki kendini kandırmadan, kendi kendisine yalan söylemeden, kendine hile yapmadan, Dünya hayatını yaşarken eğer kul Allah'ın rızasını kazanmaz, dostluğunu, cemalini kazanmazsa öbür tarafta kazanabileceği herhangi bir imkanı yoktur. İmkan olmaz orada. Her neyi kazanıyorsa burada kazanır, burada kazanması gerekir. Baktabımızda bütün Allah dostları, bütün veliler, nasıl kazanmışsa bizim için de kazanma imkanı öyledir. Kaybedenler kendi tercihlerini kendileri yapmıştır. Şartlar, imkanlar her ne olursa olsun bir kul ben kazanmak istiyorum dediğinde hiçbir mazeret üretmeden kazanır, kazanabilir. Allah bunun için ayet-i kerimede örnek veriyor. Allah iman edenlere Firavun'un hanımını örnek veriyor. O Firavun'un nikahındaydı. Ama Rabbini tercih etti. İman etti. Rabbini tercih etti. Firavun'u işkenceyle öldürmüştü. Hazreti Musa'ya iman etmiş diye. Yani biri Firavun'un hanımı olsa emrinde o olsa Firavun gibi birinin Allah'ı tercih ederse kazanır. Allah kaybedenlere de Lut Aleyhisselam'ın, Nuh Aleyhisselam'ın han hanımını örnek veriyor. Onlar iki salih kurulumuzun nikahındaydılar ama iman etmediler. Ebediyen kaybettiler. Yani senin baban, senin oğlun, senin eşin, peygamber de olsa sen iman edip gerekeni yapmazsan kurtulamazsın dedi. Herkesin hesabını Allah kendisine sorar. Ne buyuruldu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Hesaba çekilmeden evvel kendinizi hesaba çekin. Ramazan bitti, kendimizi hesaba çekiyoruz. Mutlaka yeni bir başlangıç yapmak gerekiyor. Nasıl bir başlangıç? Kendini Allah'a, adama başlangıcı. Hayatını Allah yolunda kurban etme başlangıcı. Yani şuradan başlıyorum. Bugünden itibaren başlıyorum deyip yola girip Allah'a cennete koşma başlangıcı. Bunun için yapılması gereken ilk şey ya Rabbi tövbe ettim sana döndüm. Seni istiyorum, senin rızanı istiyorum. Senin dostluğunu, senin cemalini, senin sevgini istiyorum. Bunun karşılığında yapılması gereken her ne varsa onu yapar. Allah'a böyle bir söz vermek gerekir. Gerisi, gerisi Allah'a ait. O gerekeni yapar. Zaten kulunu kendisine davet eden Allah'tır. Onu kendisine çekecek olan da Allah'tır. Kendisine vasıl edecek olan da Allah'tır. Yeter ki kul samimi olsun, ciddi olsun. Elbette ki yaparken önümüzde bizim için ölçümüz, örneğimiz Resulullah Efendimiz ve Vesselam'dır. Onun sünnetine sarılıyor, ona tabi oluyoruz. Resulullah Efendimiz... Enes bin Malik Hazretleri'ne buyuruyor. Enes söylüyor. On sene boyunca Resulullah'a hizmet ettim. Bir gün diyor çağırdı beni buyurdu ki kim benim sünnetimi diriltirse ahirette benimle beraber olur. Benim sünnetim nedir? Biliyor musun? Diyor Enes dedi buyur ya Resulullah nedir? Benim sünnetim dedi, hiç kimse hakkında, hiçbir insan, Allah'ın hiçbir huli hakkında kötü düşünmemektir. Benim sünnetim, bu benim sünnetimdir dedi. Sen de hiç kimse için kötü düşünme. Kötü bir zanda, kötü bir düşüncede bulunma dedi. Allah beni alemlere rahmet olayım diye gönderdi. Bana da düşen hiç kimse hakkında kötü düşünmemek, bununla beraber insanlara, alemlere rahmet olmaktır. Bu benim sünnetimdir. Benim sünnetim budur. Yoksa sünnet deyince öyle namazdan önce sonra kıldığımız namaz zannetmeyelim. Beyan ediyor, sünneti neymiş? Beyan etti. Bu benim sünnetim dedi. Bu benim adetim dedi. Allah'ın bana emri dedi alemlere rahmet olmak. Bunun içinde hiç kimse hakkında kötü zanda, kötü düşünce de bulunma dedi. Eğer bunu yaparsam, ahirette cennette benimle beraber olursun, bana arkadaş olursun. Canlıların en kötüsü aklını kullanmayan insanlardır buyurmuştu. Eğer biri hastaysa bir başkasını tedavi edebilir mi? Tedavi olmak için ne yapar? Hastahaneye gider, doktora gider, muayene olur, tedavi olur. Nasıl ki zahiri hastalık varsa aynı şekilde bir de manevi hastalık yani nefsin hastalığı vardır. Tedaviye nohtaçtır, mutlaka tedavi olması gerekir. Aynı şekilde kalbin hastalığı vardır. Manevi kalbin hastalığı vardır. Allah buyurur ayet-i kerimede. Onların kalplerinde hastalık var. Allah'ın ayetlerini okurken bile dinlerken bile hastalıkları artar dedi. Bu müminlere şifadır ama kalbinde hastalık olanların hastalığını arttırıyor. Tedaviye ihtiyaç var. Allah kalbi anlatırken Kalpleri taş gibi dedi. Hatta taştan daha kalpli. Kalbinde hastalık olanlar dedi. Kalbinin üzerinde perde olanlar dedi. Kalpleri mühürlenmiş olanlar dedi. Kalpleri kilitli olanlar dedi. Bunların hepsi kalbin hastalıklarıdır. Manevi kalbin hastalıkları. Hiç kimse kendi kendisini tedavi etmek gibi bir güce sahip değildir. Hatta kendisi bile kendisinden habersizdir. Neye ihtiyacı var? Bir doktora ihtiyacı var. Ama aklını kullanmayanlar hasta oldukları halde bakıyoruz başkalarını tedavi etmeye kalkışır. Bakıyoruz yol göstermeye çalışır. Kendisi yolu bilmiyor. Kendisi yolu gitmemiş. Daha doğrusu her önüne gelen bunu yapmaya çalışıyor. Niye? Allah ayet-i kerimede buyruyordu. Allah'tan alim kulları haşyet duyar. Alim kulları Allah'tan haşyet duyar. Allah'ın azametinden dolayı titriyor. Konuşurken titrer. Ne söylediğini bilir. Allah'a teş düşecek bir kelime kullanmaz. Kullanamaz. Niye? Titriyor Çünkü. Ama Allah'ı bilmediği için, tanımadığı için, alim olmadığı için, cahil olduğu için Allah'tan haşet duymuyor. Söylediği sözün bir başkasına nasıl bir zarar vereceğinden habersizdir. Eğer insanlar onu dinlerse, ki mutlaka dinleyenler olur, en azından kalplerine, gönüllerine vesvese gelir, belki bu doğru söylüyordur der, bir başkasına nasıl zarar verdiğini, nasıl Hastalık saçtığından habersizdir. Tedavi ediyorum diye hastalık saçıyor. Sen kendin hastasın. ya. Yani biraz Allah'tan kork. Biraz Allah'tan haşyet duy. Böyle gelişi güzel. Rastgele konuşma. Niye konuşuyorsun? Sonra bu senin işin değil. Senin işin tedavi olmak. Senin işin öğrenmek. Anlamak. Öğrendiğini, anladığını anladığına iman etmek. etmek. İmana dönüştürmek, onu aklaka dönüştürmek, onu amele dönüştürmek. Sen kendini biliyorsun. Yani bir insan aklını kullanmadığımı en kötü duruma düşer. Onun için Fir Hazretleri buyurmuştu, sus, dinle, sana konuş emri gelene kadar. Ne demek? Önce senin kazanman lazım. Önce senin tedavi olman lazım. Eğer tedavi edeceksen, eğer öğreteceksen, önce senin öğrenmen lazım. Önce senin tedavi olman lazım. Hayatın gayesini doğru anlamak gerekiyor. Eğer biri değişmeyi kabul etmiyorsa, öğrenmeyi de kabul etmez, büyümeyi de kabul etmez demektir. Değişmeyi kabul etmiyorsa. Yani ben böyleyim, Allah beni böyle kabul etsin, herkes beni böyle kabul etsin. Ya da ben böyleyim, ben halimden razıyım. Ben artık her şeyi biliyorum, her şeyi kazanmışım deyip kendini müstahını görüyorsa o değişmez. Kimse onu değiştiremez, kimse ona yardım da edemez. Oysa ki insan son nefese kadar öğrenmeli ve öğretmelidir. Öğrendiğini öğretmelidir, doğru öğrendiğini Allah'tan ve Resulü'nden öğrendiğini öğretmelidir. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatü Vesselam? Ben muallim olarak gönderildim. Hayati boyunca Allah ona vahyetti, öğretti, aynı zamanda nedir? Öğrenendir, talebedir. Allah'ın kendisine öğrettiklerini öğretti. Bu herkes için böyledir. Eğer biri ben her şeyi öğrendim dediyse, bu durumda peygamberliği bile geçmiş demektir. Peygamberine uymadı, uymayı kabul edemedi demektir. Son nefese kadar bu böyledir. Öğrenecek ve öğretecek. Allah'tan öğrenecek, Resulünden öğrenecek, Allah'ın vahyini öğrenecek, Resulünün sünnetini, uygulamasını öğrenecek, kazanmayı öğrenecek, bir de öğrendiklerini öğrendiği kadarıyla öğretecek. Öğretirken bana göre değil, Allah'a ve Resulüne göre demelidir. Son nefese kadar öğrenirken, mesele öğrenmek değildir. Çünkü kıyamet günü Allah bizi hesaba çekerken, neyi biliyorsun diye hesaba çekmez. Ne yaptın diye hesaba çeker. İlmini değil, amelini tartacak. Ölçü, Neyi öğrendin, ne kadar amel ettin. eğer öğrendiklerimiz bizde imana, ahlaka, amele dönüşmüyorsa bu durumda Allah Yahudi alimlerini anlatırken onlar kitap yüklü merkep gibidir buyurdu öğrenmiş ama uygulama yok amel yok sadece şey öğrenmiş, öğrenmiş ve anlatıyor konuşuyor neyi kazanmaya çalışıyor? dünyayı onun için öğretirken amel etmek için öğrenmemiz gerekir. Amel etmek için, iman etmek için, ahlaka dönüştürmek için öğrenmemiz gerekir. Her neyi öğreniyorsak. Her şey bizim için, insan için bir örnektir. Allah nasıl bir çekirdeği yaratıp bir ağacı içine koymuşsa insan da öyledir. Ne buyuruyor ayet-i kerimede? لَكَدْ خَلَقْنَ الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ سُمَّ رَدَدْنَاهُ اَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Allah insanı en güzel kovanda yarattı sonra onu en aşağıya başlangıç noktasına, sıfır noktasına bıraktık. Yani nasıl ki o el-est meclisinde ben sizin Rabbiniz değil miyim hitabından önce Nebulü ayet-i kerimede Allah Adem'in belinden zürriyetini alıp onları kendilerine şahit kıldı. Ondan sonra ben sizin Rabbiniz değil miyim diye hitap etti. Bütün ruhlar, bütün o zürriyet ne dedi? Kalu bela şehidna. Evet ya Rabbi. Sen bizim Rabbimizsin. Biz buna şahidiz. Zürriyeti adamın belinden aldığına göre biz böyleydik. Yani bir tek ruh itibariyle de beden itibariyle de orada hazır bulunduk demektir. Yoksa ruhlarını sorduk derdi belinden Adem'in belinde gücüriyetini alıp öyle muhatap almış. Onu en kamil seviyeye getirmiş yalnız. Sonra sonra onu en aşağıya indirdi. Yani ağacı çekirdeğin içine koydu. Esfel esafelin bu demek. Ağacı en yani başlangıç noktasına, sıfır noktasına koydu. Hadi gel dedi. Bu tercih senedir dedi. Manevi olarak büyümen gerekir kamil insan hazreti insan olman gerekir. Bütün zürriyet, bütün insanlar kalu bela şehid na dediğine göre hepsi kamildi. Allah hepsine kemalatını verdi yani. Ama sonra geri sıfır noktasına getirip esfel isafenin en aşağıya başlangıç noktasına getirip hadi gel dedi. Çocuk doğarken sıfır noktasından doğuyor zaten. Yavaş yavaş zahiri olarak büyüyor. Olgunlaşıyor, kemara eriyor, sonra yaşlanmaya başlıyor. Allah'ın kendisine takdir ettiği ömür kadar dünyada kalıyor. Aynı şey maneviyat için, insan, Hazreti İnsan için geçerlidir. Ama Allah bu tercihi tamamen insana bırakmış. Sıfır noktasına yine koydu. Manevi olarak hadi büyü dedi. Bu tercih senindir yalnız. Hazreti insan olma, kamil insan olma tercihi sana aittir. Bunun için çabani, gayretini sarf et. Bu büyümek senin elinde. Ne yapman gerekir? Önce öğrenmen gerekir. Önce anlaman gerekir. Aklını kullanman gerekir. Bütün varlığı, bütün kainatı Allah'ın ayetleri olarak, kitabı olarak okuman gerekir. İlk emir bu çünkü. İkre, İkre bismi Oku, yaratan Rabbinin ismiyle oku. Bu Allah'ın ilk emridir. Bunun için aklını kullanman gerekiyor, bakman gerekiyor, işitmen gerekiyor, anlaman gerekiyor. Kendini okuman gerekiyor. Sonra Rabbinin yoluna girmen gerekiyor. Peygamber'e Allah'ın onunla indirdiği vahye uyman gerekiyor. Onu imana dönüştürmen gerekiyor. Allah zaten en güzel kıvamda yaratmıştı. Yani çekirdeğin içinde ağaç mevcut. Ne olması gerekir? Toprağa düşmesi gerekir, sulanması gerekir, güneş görmesi gerekir. Ne yapar? Sonra çatlar, filizlenir, büyür, yaprak vermeye başlar, meyve vermeye başlar. İnsan da öyledir, maneviyatı böyledir. Meyve verdiğinde kemale erdi, meyve verince. Nedir onun meyvesi, insanın meyvesi nedir? Varlıkta ne varsa insan için örnektir, insan için ayettir. Eğer insanlar ondan istifade ettiyse, Allah'ın isimleri, Allah'ın güzelliği onun üzerinde tecelli ettiğinde insanlar ondan istifade eder. Meyvesinden istifade ediyor. Bu onun meyvesidir. Meyve vermiş. Bunun için de çaba gayret gerekiyor. Yoksa nefis buna müsaade etmez. Nefis perdeler onu. Dünya onu perdeler. Onu bir tarafa çeker. Şeytan bir tarafa çekiyor. Dünya bir tarafa çeker. Nefsin arzuları, istekleri bir tarafa çeker. O da kendini kaybeder. Güneş görmesi için neyi görmesi gerekir o maneviyatın ısınması lazım. Yani iman etmesi lazım, sevmesi lazım. Bu onda mevcut. Allah Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hitabından sonra ne buyurdu? Biz bunu böyle yaptık ki yarın kıyamet günü bizim bundan haberimiz yoktu demeyesiniz." dedi. O zaman herkes bunu biliyormuş. Nasıl biliyor? Kendisinde mevcut da onda. Bütün insanlar öyledir. İster bunu bilsin, ister bilmesin. Yani eğer bilmiyorsa aklını kullanmadığı için bilmiyor. Herkes sahibine aşıktır. Rabbine aşıktır. Çünkü Allah onu ebedi bir varlık olarak yaratmış. nefet ebedidir. Fani olan onun beden tarafı elbisesidir. Fani olan bir şeyle ruhu mutmain etmek mümkün değildir. Bütün dünyayı ona verseniz o yine mutmain olmaz. Huzuri bulmaz. Neden? Biliyor ki bırakıp gidecek. Hiçbir şey ona ait değildir. Ona mutlaka dünyanın ötesini göstermen gerekiyor. Dünyanın ötesiyle mutmain etmen gerekiyor. Bunun için de Allah ne buyurdu? Kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah deyince, Allah'ın hesabını yapınca, Allah'ı sevince, Allah onu sevince mutmain olur. Bunun dışında herhangi bir şeyle onu mutmain etmek mümkün değildir. Eğer bu kendisinden mevcut olmasaydı, böyle bir şeyi tatmaz, tadamazdı. Allah ile mutmain olması mümkün değildir. Niye mutmain oluyor? Rabini görmüş de ondan. Öyle burada ayet kelime de ruhlar Rabbimizi gördük diye bedenlerinde sema ederler. Ama biz kendi kendimizden ruhumuzu perdelediğimiz için onu hissetmiyor ve tatmıyoruz. Eğer biri Allah'ın o nefettiği kendisiyle beraber olursa, hakikatiyle beraber olursa, Allah ona nasıl ikramlarda bulunmuş, onun nasıl bir hali var? Allah'a aşık bir hali vardır. Bununla beraber meleklerin secde ettiği varlıktır. Meleklerin secdesine layık bir hal aldır. Yetmez. Zahiri olarak da, mesela birçok Allah dostunun, velinin kerametini okuyoruz, dinliyoruz, dinlemişiz ya da belki birileri benim aklım beni almıyor diyebilir. Mesela, İblis, Allah'a itiraz eden bir varlık. Adem'e secde edin, emrine itiraz eden bir varlık. Allah'ın lanet lanetlediği bir varlık. Ama yaratılış itibariyle, ateşten, dumansız ateşten yaratıldığı için, bir anda bir yerden bir yere gidebiliyor mu? Gidiyor. Hem de bir anda Allah ayet-i kerimede beyan ediyordu. Süleyman Aleyhisselam bana Belkas'ın tahtını kim getirecek diye sorduğunda birkaç günlük yok. Diyor ifritin biri yani cinlerden biri dedi ki sen yerinden kalkmadan ben onu getiririm. Allah'ın kendisine nimet verdiği bir kul yanındaki bir kul da dedi ki sen gözünü kırpmadan ben onu getiririm dedi. Süleyman tahtı yanında hazır buldu dedi. Bir kul Allah söylüyor. Bu kulun ismi Asaf'ti Aynı zamanda Hazreti Süleyman'ın da veziriydi. Ama Allah dostu bir üveydi. Niye bunu söyledim? İnsandaki özelliği söylemek için söyledim. Bu, bu özellik ruhun özelliğidir. Yani bir şeytan eğer öyle yapabiliyorsa, iblis öyle yapabiliyorsa, insan kendi hakikatiyle beraber olunca o da onu yapabiliyormuş. Bırak onu bir anda arşa gidebiliyor, mühraza gidebiliyor. Özelliği öyle yani. Nasıl ki mesela iblis insanın içine girebiliyorsa kanın damarda dolaştığı gibi dolaşabiliyorsa Allah'ın nefrettiği o ruhu da bu özelliği vardır. Örnek veriyorum yani. Bir şeyi bilip bilmeme örneği. Mesela zahiri şeyleri bilmek değildir. Ruhun özelliğini anlamak için söyledim bunları. Ama bu özellik her insanda mevcut. O, eğer onu yolun başına, esbeli indirmiş ya, hadi gel dedi ona, kovamına gel. Ehsen-i tekun olmaya gel dedi. En güzel hale, en güzel sıfatlarına bürünüp, kovamına gel. Hazreti insan olmak kovamına gel dedi. Ve bu herkeste mevcut. Ama insan kendi tercihini kendisi yapıyor yalnız. Bunun için kendine bakması gerekir. Kendi gönlüne bakması gerekir. Allah'ın kendisine verdiklerine bakması gerekir. Yani bir Allah dostuyla insan olarak bir Firavun'un ne farkı vardır? Hiçbir farkı yok. Sadece tercih farkı vardır. Biri Allah yolunda, manevi olarak, Hazreti İnsan olma yolunda kendini büyütüyor, yatırımı manevi tarafına, ruh tarafına yapıyor, öteki zahiri tarafa yapıyor. Aradaki fark bu. Bizim de kendimize bakmamız gerekir, hangi tarafa yatırım yapıyoruz? Manevi olarak büyümeye mi çalışıyoruz, yoksa zahiri olarak zengin olmaya, bir şeylere sahip olmaya ya da nefsimizin arzularını, isteklerini yerine getirmeye mi çalışıyoruz? Eğer manevi tarafımızı büyütüp, Hazreti insan olma yolunda yürümüyorsak sorun var. Aklımızı kullanmadık demektir, kullanamıyoruz demektir ya da kullanmak istemiyoruz demektir. Hepimiz sahabeyi biliyoruz. En kötü halde evet, iman edince ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhissalatü vesselam. Sahaben gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tabi olursanız hidayete erersiniz. Kendisi hidayete erdiği gibi hidayete bir de erdiriyor. Ama en kötü halde. Niye? Tercih yapmış. Kendi tercihini yapmış. Hayatını, evet, namazını, Kurbanını, hayatını ve ölümünü Allah yolunda vakfetmiş, kurban etmiş. Bundan dolayı hangi kul böyle bir tercih yaparsa Allah ona ikram eder. Hidayete erdirir, aynı zamanda hidayetçi yapar onu. Gökteki yıldız gibi ona uyulunca o da hidayete, onunla beraber hidayete erer. Bu ayet devam ediyordu. Sümerede sonra onları bir aşağısına, aşağısına indirdik. İllezîne âmenû ve Hepsi aşağıların aşağısında kaldı dedi Allah. En aşağıya koydum. Ama illa dedi ancak sadece İman edip salih amel işleyenler yola koyulur. Ehseni taqum en güzel kovama, en güzel olmaya doğru yol alır dedi. Neyle? İman edip salih amelle. Yani güzel yaparak, insanlara yardım ederek, insanları ıslah ederek, dünyayı ıslah ederek, evni ıslah ederek, kendini ıslah ederek, ilez zini ameni ve amir salihat. Bununla beraber bu imanından dolayı yapıyorsa yalnız İman ettiği için, Allah'ı sevdiği için, Allah'ın kendisine nefettiği ruhu sevdiği için, güzel olmak için, Allah kendisini sevsin diye yaptıysa, yapıyorsa, yoksa kendine göre güzel şeyler yapıyor ama niyeti başka bir şeydir. Yani Allah için de başka bir şey için yapıyorsa o da bir işe yaramaz, o onu. Ehseni takvim üzere olmaz yani. En güzel hale en güzel kovama getirmez. O zaman dünyaya güzel olmaya ehseni takvim en güzel hale en güzel kovama gelmek için Allah bizi dünyaya göndermiş. Yoksa çok namaz kıldım, çok oruç tuttum. Bunlar hepsi araç. Amaç nedir? Amaç, Hazreti İnsan olmaktır. Ehsen-i tekvim üzere olmaktır. En güzel kıvama gelmektir. Kamil olmaktır. En güzel kıvam demek, ne fazlası var, ne eksiği var. Tam ortada, tam dengede. Hazreti İnsan. Allah'ın her hükmü bir hikmete göredir. Her hükmü bir hikmetledir. Allah bunu böyle yaptıysa, bir muradi vardır. Bunun bir hikmeti vardır. Başka türlü olmaz yani. Başka türlü ne insan hazreti insan olur. Eğer onu alıp cennete koysaydı, Adem babamız gibi orada yanlışlar yapmaya devam edebiliyiz. Onun insan olmayı kendisi kazanmalıdır. Varlık olmak için kendisinin bunu kazanması gerekir. Yol Yürü yürüyecek yani... Öğrenecek, anlayacak, düşünecek, aklını kullanacak, tefekkür edecek, öğrendiklerini imana dönüştürecek, ahlaka dönüştürecek, amele dönüştürüp yürüyecek. Cennete doğru yürüyecek, cennete koşacak, Rabbine koşacak, Hazreti İnsan olmaya koşacak. Cennete varanlar, gönlü cennet olanlardır. Allah'a iman edip, Allah'a aşık olanlardır. Allah ile beraber olanlardır. Allah'ı seven ve Allah'ın sevdiği kullardır. Allah'tan razı olup Allah'ın razı olduğu kullardır. Onun için ya hayatımızı Allah'a, Allah yoluna kurban ederiz. Kurban edersek hazreti insan oluruz. Dolayısıyla hayatımızı insan olmak için kullandık demektir. İnsan olmak için hazreti insan olmak için kullandık. Allah'ın güzelliği tecelli etsin diye kullandık. el esma ül olalım diye kullandık. Saf Allah'ın nuri olalım, meleklerin secde ettiği varlık olalım diye kullandık demektir. Ama bunun dışında bir şeye kullandınsa, harcadınsa yani en fazla bulabileceğin, kazanabileceğin yolunda hayatını harcadığın şeydir. Öyle değil mi? O da ne kadar alırsın onu? Allah ayet-i kerimede buyurdu. İnsanlardan öylesi var ki, dünyayı tercih eder, Rabbim bana dünyada ver derler. Böylelerinin ahirette nasibi yoktur dedi. Allah'u kaybetmiş dedi, tercihini dünya yaptığı için. Ama ondan ona da veririz, ona da takdir ettiğimizden veririz dedi. Kelimeyi kullanırken, böyle köpeğe kemik atıyorsun ya, kelime, mana itibariyle öyle geliyor. Yani ona da bir şeyler veririz, köpeğe bir kemik atarsın. Niye? Aklını kullanmamış. Allah ona Hazreti insan olma imkanını vermiş. Hatta bunu anlamaya bile çalışmamış. Ne diyor? Yani cenneti düşünürken bile namazı kılıyoruz, orucu tutuyoruz, kimsenin hakkını yemiyoruz. Onun için cenneti umuyoruz. Sen cenneti rüyanda göremezsin arkadaş. Bu böyle olmaz. Bak bakalım Allah böyle mi söylüyor? Allah ayet-i kerimede buyruyordu. Allah cennet karşılığında müminlerden mallarını ve canlarını satın almıştır. Cenneti satıyormuş Allah. Neye karşılık? Namaza karşılık değil. Oruca karşılık değil. Haca karşılık değil. Mallarını ve canlarını yani hem zahiri tarafını hem manevi tarafını satın almıştır. Zahiri tarafı yani dünyasını, canını da Allah'a feda etmeyen, kurban etmeyen, Allah'a satmayan cenneti alamaz dedi. Ne diyoruz? Sadakallahu azim. Allah doğru söylenmiştir. Kim bunun dışında bir şey söylemişse o da yalan söylenmiştir. Yani bütün mesele aklımızı kullanıp anlamak, anlayıp gereğini yapmak. Allah mutlaka öğretir. Herkese öğretir. Yeter ki insan öğrenmeyi istesin, anlamayı istesin, yapmayı istesin. Ona o imkanı sonuna kadar tanır. Eğer biri hazreti insan olmayı kazandıysa, gönlü cennet olup gönlü cennete vardıysa, Allah'ın rızasını kazandıysa, Allah ona kulum ben senden razı oldum dediyse, kulum ben seni seviyorum dediyse Böyle bir hitabı alabilmek için önce kulun Allah'tan razı olması lazım. Kulun Allah'ı sevmesi lazım. Kulun Allah'a ya Rabbi bana nasıl bir muamelede bulunursam bulun ben razıyım. Nasıl bir muamelede bulundunsa ben ondan razıyım ya Rabbi. Dediyse rıza makamidir bu. Nefsin rıza makamidir. Peşinden merziye makamı gelir. Allah da ondan razı olur. Aynı şekilde kulun Allah'ı sevmesi lazım. Neyle ölçülür bu? Allah için yaptıklarınla, yapabileceklerinle ölçülür. Neyi verebiliyorsan, senin Allah'a olan sevgin, dolayısıyla imanı o kadar olmuş olur. Bu demek değil ki böyle her şeyi götürüveri aşk manasına değil. Bunu asla böyle anlamıyoruz. Vermek deyince bunu para olarak, dünya olarak da anlamıyoruz sadece. O bir parçası. Bir parça o. Her şeyin. Daha önce anlatmıştım, Kurban Bayramı'nda sahabeden biri hiçbir şeyi yok. Kurban Bayramı'nın gecesidir, eve gitti, başladı ağlamaya, feryat etmeye, dedi ki Ya Rabbi, herkes bir şeyler kurban etmeye çalışıyor ama benim senin yolunda kurban edecek hiçbir şeyim yok. Ben de şimdiye kadar kim bana haksızlık yapmışsa, kim bana zulüm etmişse, kim benim bana iftira atmışsa, kim benim dedikodumu yapmışsa, yani benim hakkım kime geçmişse, ben de onları sana kurban ediyorum, hepsini hakkımı helal ediyorum ya Rabbi dedi. Hücbe aleyhisselam geldi, Resulullah Efendimiz'e haber verdi, Allah falan kulunun kurbanını kabul etti. Resulullah Efendimiz merak ediyor. Ne olduğunu söylemiyor tabi. Çağırıyor beni mescide. Bütün sahabe orada. Diyor, buyurdu ki sen nasıl bir kurban yaptın ki, nasıl bir kurban verdin ki Allah Cebrail'le onu haber veriyor. Allah senin kurbanını kabul etti. Sen neyi kurban ettin? Hepimiz kurban yaptık. Allah kimse için kurbanını kabul ettim diye Cebeli göndermedi. Sahabe anlatıyor. Ya Ratulallah, baktım ki bir şey yok. İçim yandı. Sonra aklıma geldi. Aklıma geldi de Allah onun gönlüne verdi. Kurban mı etmek istiyorsun? Gönlüne vahyetti yani. Allah her anda kurunun kalbine vahyeder. İşte sana kurban etme imkanı. Hakkını, kullarıma hakkını helal et. Vazgeç. Ama nefis hakkını almak istiyor. Nefsine dedi? Seni kurban ettim. Nefsin arzusunu kurban etti. Nefsin istediğini kurban etti. Kurban etmek deyince her şeyi anlamak gerekir. Yani birinden incindin. Allah için kurban et. Affettim de. Ya Rabbi kurban ettim sana. Ya da biri özür diledi. Yanlış yapmış özür diye. Afet. Asana kurban etme imkanı. Birinin ihtiyacı var. Yani bir tebessüm yap. iki güzel kelime söyle. Kurban. iki dakikalık vaktini harca ona. Gönlünü almak için, rahatlatmak için. Her anda kurban etme imkanı vardır. Her anda. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Aleyhisselatü vesselam. Tebessüm sadakadır. Sadece tebessüm sadakadır. Birbirimize selam vermek sadakadır. Yani neredeyse sadaka olmayan hiçbir şey yoktur. Kişinin eşine yedirdiği sadakadır. Çocuğuna yedirdiği sadakadır. Ananın çocuğuna bakması, ona hizmet etmesi, onu büyütürken zahmeti sadakadır. Yeter ki niye Allah rızası olsun. Yeter ki kul imanla yaşasın. Ya Rabbi senin için. Desin. Derse bütün hayatı ibadet olur. Bütün hayatı Allah için olur. Hayatını Allah'a vahvetmiş, kurban etmiş olur. Söyledim. Kurban etmezse ne olur? Kurban etmezse neyi kazanır? Neyi kazanırsa kazansın, bunu da bırakır ve gider. Hiçbir şey ona ait değildir. İnsanın tek sermayesi onun hayatıdır. Vakti, zamanıdır. Eğer onunla Allah'ın rızasını, dostluğunu almazsa, satın almazsa, Allah satıyor, cenneti satıyor. Cennette Allah'ın rızası vardır. Cennette Allah'ın cemali vardır. Nasıl cennette varsa, gönlü burada cennet olanların da aynı şekilde... Allah'ın rızasını kazanması, Allah'ın kurum, ben senden razı oldum hitabına mazhar olması vardır. İnşallah hep beraber bu Ramazan'dan sonra yeni bir başlangıç yapacağız. Allah'a döneceğiz. Ne diyeceğiz? Yani namazım, kurbanım, namazım derken, İnne selat, Hepsini kapsıyor. Söyledim. 18 farklı manaya geliyor. En sevgili manası aşkla yanıp doğrulmak. Aşkla yanıp doğrulmak. Selamette olmak. Selamet vermek. Tabii ki namaz en başta gelir. Namaz bunların hepsini kapsıyor. İbadetlerim, sevgim, Muhabbetim, hayatım demek kurbanım Allah için yaptığın her şeydir. Allah'a kurban ettiğin, feda ettiğin her şeydir. Her anındır. Zaman itibariyle her anındır. Evet. İnşallah öyle diyeceğiz. Namazım, selatım, kurbanım, hayatım ve ölümüm. Alemlerin Rabbi olan Allah içindir, senin içindir ya Rabbi diyoruz. Ne istiyorsun bunun karşılığında? Seni istiyorum ya Rabbi. İyeken ya ve Sana abd olmayı istiyorum. Sana aşık olmayı istiyorum. Senin beni sevmeni istiyorum. Senin benim üzerimdeki muradın gerçekleşsin istiyorum. Yani Hazreti insan olmak, abd olmak istiyorum. Sana ayna olmak istiyorum. ...bana baktığında senin güzelliğin benim üzerimde görünsün istiyorum. Kendini benim üzerimde sevmeni istiyorum. Allah bir kula bakarsa... ...kul eğer ona ayna olmuş... ...Allah kendi güzelliğini, el esmaul husnasını onun üzerinde görürse... ...yani onun rahim olduğunu, kerim olduğunu, vudud olduğunu... Afur olduğunu, setar olduğunu, hafiz olduğunu, metin olduğunu, böyle bütün isimlerin üzerinde tecelli ettiği, ayna olduğunu bir kul üzerinde Allah görürse, peki o kul Allah'a bakınca neyi görecek? Allah buna perdeyi açınca neyi görecek? Ben onu söylemeyeceğim yalnız. Neyi görür? Böyle biri Allah'ın cemalini müşahede etmeye layık değil midir? Eğer sadece böyle bütün veliler, bütün müşidi kamiller Allah'ın cemalini müşahede etmiştir. Öncelikle, özellikle Allah'ın cemalini müşahede etmeyen mürşidi kamil değildir. Mürşid olabilir. Kemal'e doğru yol alırken Allah ne zaman perdeyi açtı, cemalini ona müşahede ettirdi, işte Kemal'a erdi. Kemal'ın başlangıcıydı bu yalnız. Devamı var. Herkese düşen Rabbini bilmektir, Rabbini bulmaktır. Rabbinin tecellisi, güzelliği, el esma-ül olmaktır. Yoksa yoksa çekirdek toprağa düştü. Dünya toprak. İnsan çekirdeği toprağa düştü ama çürüdü. Bazen çekirdek atıyorsun toprağa. Çatlamayınca filizlenmez. Çürür. Çatlamayı kabul etmezse çürür. Çatlamayı kabul ederse bunun için ne lazım ona? Su lazım. Güneş lazım ona. Müşrilk amelin gönlü topraktır. Önce o toprağa düşmesi gerekir. Neyle ısırması lazım? Aşkla. Aşkla onu ısıtır. Ösütür. ösütür ki çatlasın. Niye çatlıyor? Allah falıktır. Falık. Falık habeyi çatlatan yaratılmış yarattığı bir şeyi yeni bir yaratışla yaratan ilk yaratılışını yok ediyor. Başka bir yaratışla onu yeniden yaratıyor. Çekirdeği öyle yapıyor mesela. Çekirdektir, çekirdeği çatlatıyor, içinden ağacı çıkarıyor, çekirdek yok. Ama büyüyecek olan ağaç, onun gibi yüzlerce, binlerce çekirdeğe de sahip. İnsan dağı öyledir. İnsanlar birbirinden dünyaya gelir, tıpkı ağaç gibi birbirinden dünyaya geliyor. Eğer bu çatlamayı kabul etmezse çürür. Kibirlenmiştir. Neye geldiğini anlamamıştır. Zannediyor ki dünya hayatını yaşarken hiçbir şeyi anlamadan ahirette hiçbir şeyi anlamak mümkün değildir. Öğrenmek buradadır. Anlamak buradadır. Kazanmak buradadır çünkü. Ya burada çatlamayı kabul eder yani zahiri kabuğumuzu çatlatır, dünyayı çatlatırız. Yani dünyayı reddederiz. Neyi tercih ederiz? Allah'ı, ahireti. Dünyayı ahirete kurban ederiz yani. Nefsin çatlaması gerekir, nefsi ruha kurban etmen lazım. Birinden biri ötekine feda olur. Ya ahireti dünyaya feda ederiz ya dünyayı ahirete feda ederiz. İkisi beraber yok. İkisini beraber isteyen alamaz. Allah öyle söyledi. Aynı şekilde hem nefsim bende olsun hem ben Rabbimi bulayım. Allah'ın bana nefrettiği ruhu bulayım. Hazreti insan olayım. Yok öyle. Nefsi red etmen gerekir. Bir kenara koyman gerekir. Yani terbiye etmen gerekir. Tezkih etmen gerekir. Ondan kurtulman gerekir. İnşallah yeni bir başlangıç yapar. Kendimize istikametimizi belirleriz. Durumun vehameti ortadadır. Bakanlar bunu mutlaka görür ve anlar. Tekrar tekrar söyledim. Bir daha söyleyeyim. Böyle bir okulun kapısında dursak, bin tane öğrenci talebe çıksa oradan, üniversite olsun, lise olsun, hiç fark etmez, bu hayattaki gayen nedir, amacı nedir diye sorsak, acaba o bin kişiden kaç tane, benim bu hayattaki gayem Hazreti İnsan olmaktır, bu hayattaki gayem Allah'a avd olmaktır, bu hayattaki gayem ebedi hayatını, Allah'ın rızasını kazanmaktır diye cevap alırsın. Kaç kişiden acaba? Yalnız, onlar suçlu değil. Onlara öğretenler, onlara bu şekilde öğretmiş olanlar, eğitmiş olanlar, onlara yanlış hedef gösterenler en az onlar kadar sorumluydur. Belki onların iki katı kadar sorumluydur. Kendi evladına Rabbini tanıtamamış. Hayatın gayesini tanıtamamış, öğretememiş. Niye? Kendisi de bilmiyor da ondan. Durumun vahameti anlaşılsın diye söyledim. Aynı şeyi caminin önüne gidelim, çıkanlara soralım. Bu hayattaki gayem nedir? Cennete gitmek, nasıl gideceksin? Allah seni neye yaratmış diye soralım. Allah'ın senin üzerindeki muradı nedir? Acaba kaç kişiden doğru cevap alırız? En fazla alacağımız cevap nedir? Allah bizi ibadet edelim diye yaratmış der. İbadet araç. Amaç o değil ki. Amaç Allah'a abd olmak. Allah'ın seni yaratma gayesi seni Allah'a abd olmandır. Allah'ı sevmendir. Allah'a aşık olmandır. Onu bulmak için, bilmek için, bulmak için aynı zamanda onun güzelliğiyle, güzel olmak için peşinden koşmaktır. Allah söyledi. Eğer biri bilmiyorsa elbette ki çocuğuna da üretemez. Onun için söyledim. Önüne gelen bakıyorsun yönü göstermeye çalışıyor. Dini öğretmeye çalışıyor. İnsan biraz edepli olmalıdır. Edepli. Rabbine karşı edepli olmalıdır. Yani sen kendini ne yapmıştın, başkasına ne yapacaksın? Biri sana uyarsa en fazla senin senin gibi olur. Sen kendi halinden memnun musun? Soracağız ona. Sen gerçekten kendi bulunduğun durumdan memnun musun? Sen nefsini biliyorsun. Nefsinin şirkini de biliyorsun, köfrini de biliyorsun, nifakını da biliyorsun. Senin nefsinin cehennem olduğunu biliyorsun. Sen kimi nereye davet ediyorsun? Neye davet ediyorsun sen? Yani sen bunu Allah'tan gizleyebilir misin? Edebli ol. Kendin de meşgul ol. Gönlünü cennete çevirmeye çalış. Rabbini bilmeye, tanımaya çalış. Anlamaya çalış. Kendini tanımaya çalış. Bunun için de yapman gereken şey nedir? Yol bellidir. Aklını kullan. Onu anlarsın. Onu bilirsin. Kibir vermeden. Kendini, müstahını görmeden. Allah hepimizi kendisine dönen kullarından eylesin. Amin. Namazım, kurbanım, hayatım ve ölümüm alemlerin Rabbi olan Allah içindir diyenlerden eylesin. Amin. Dünyasını ahiretine kurban edenlerden eylesin. Amin. Nefsi, nefsini ruhuna kurban edenlerden eylesin. Amin. Her şeyini, varlığını Allah'a kurban edenlerden eylesin. Amin. Allah bizi, kendisini Allah'a adayanlardan eylesin. Amin. Allah hepinizden razı olsun.